Saadet-i Ebediyye kitabında bulunan bilgiler Saadet-i Ebediyye kitabında 241 madde vardır. Kitap, 3 kısmı ayrılmıştır. 1. kısımda bulunan 98 maddenin 41 adedi, 2. kısımdaki 73 maddeden 34 adedi ve 3. kısımda bulunan 70 maddeden 33 adedi İmam-ı Rabbani'nin ve birkaçı da Muhammed Mansumi Serhendi'nin rahmetullahi aleyh, Farisi olan mektubat kitaplarından tercüme edilmiştir. Diğer maddeler, başka kıymetli kitaplardan alınmıştır. İmamı ı Rabbânî'nin rahmetullahi aleyh, mektubat kitabı üç cilttir. Birinci cildi, 1025 senesinde, ikinci cildi, 1028'de, Üçüncü cildi ise 1040 senesinde toplanmıştır. Hepsi 536 mektuptan meydana gelmiştir. Son olarak 1392, Miladi 1972 senesinde Pakistan'da hepsi iki cilt halinde bastırılmış ve 1397, Miladi 1977’de İstanbul’da ofset baskısı yapılmıştır. Muhammed Masûm-i Serhendi, rahmetullahi aleyh, mektubatı da üç cilttir. Hepsi 652 mektuptur. Son olarak 1396, miladi 1976 senesinde Pakistan'da bastırılmıştır. Tercüme edilen mektupların bu altı ciltten hangisinde bulundukları ve mektup numaraları aşağıdadır. Mütercim tarafından ilave edilen bilgiler, bir köşeli muhteriza içine yazılmıştır.